Radyoda Türk Sineması 22. Bölüm Geçen Bölümün Özeti. Evet, hatırlayacağınız gibi geçen bölüm Taci Efendi Konak Ahalisine önemli bir haber vereceğini söylemiş. Sizler ve konak ailesi ağızları açık büyük bir heyecanla Taci'nin ne söyleyeceğini beklerken Borsanın ve para piyasalarının açıklamadan etkilenmemesi için Taci açıklamayı hafta son açıklamayı uygun görmüştü Ve beklenen gün gelmiş herkes ağzı açık bir şekilde Taci'nin ağzından çıkacak açıklamayı bekliyordur Ve Taci her zamanki küstah ve sinsi üslubuyla konuşmaya başlamıştır Sıkı paşa babacığım Duyacağınız şey sizi ve radyoları başındakileri hayli şaşırtacak Siz de dinleyiniz Nalan Hanım ...bugün Talat Efendi'yi yakalayıp zindana attırdım. Ne? Ne? T -t -t telat mı? Evet, Talat. Ne o lan Nalan, çok sevmişe benziyorsun. Şey, iyi güzel de Talat kim tacı damadım? Ben çıkartamıyordum. La oğlum, kim olacaksın? Parası için Nalan'ı isteyen bir müzik malimi vardı ya, o. Ha, o. Peki, suçu neymiş bu herbestliği armutun? ol? Dün gece konağınıza girip sizi öldürmek isterken yakaladım onu. Hem de sizin odanızda ve elinde işte bu hançer vardı. Aferin Taci damadım. Al pavam. Yolsuzluklara ve teröristlere karşı gösterdiğim bu aksiyonu şahane... ...takdire şayan bir reaksiyonu cedidir hepay içi revivir. Rica ederim paşa babacığım. Biliyorsunuz tekkayen bu vatana hizmet ve... ...teveccühü bile hakikatte zatı şahanelerinizin... ...gurur iftiharlarına nail olmak paşa baba. Bu vatan seninle gururdur. Bana gençliğimi hatırlatıyorsun tacih Hırslı, aritmetik, zeki, çabuk, birebir de kolay rakip geçiyorsun. <gülüyor> Hele diagonal pasların yok mu bir harika. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Sağ olun paşa babam. Evet, Taci yine aleyhine olan bir durumu lehine çevirmeyi bilmiş... ...ve çift paşanın gönlünü kazanarak... ...onu adeta parmağında oynatır hale gelmiştir. Nalan zaten yakalandığını duyunca... ...kalbinin şuracığına sanki bir hançer saplanmış gibi olmuştur. <gülüyor> Dadı! Talat'ın yakalandığını duyunca kalbimin üşür sanki bir hançer saplandı. Mahşavarlı Tanrı Şizmet Barkıcım! Senin bu gullüzünü hiç görmeyecek mi? Annecim söyler misin Talat kim? O senin babayavrucuğun Ömercik! Üff dede! Ben Taci'yi değil Talat'ı sarıyorum. <Gülüyor> ee, şey yavrucuğum Talat paytoncu başının dayısının teyze oldu Ömercik. Peki, Taci onun niye zindana attı anne? Ee, banka hortumlamış, o yüzden yavrucuğum. Niye banka hortumlamış anne? Ee, o konu adalete intikal ettiği için bu konuda konuşmak istemiyorum yavrucum. Yavrucuğum. Evet nömercik araştırmacı kişiliğiyle yine ilginç sorular soruyor Nalan soyverci sorularından bunalmış Telat'ı görebilmenin çarelerini arıyordur Nalan kafaya koymuş zindana gidecek ve telat'ı görecektir Zavallı telat zindandadır ve esra rengiz yaşlı bir adam vardır yanında Zindandaki talihsiz telat'ı bir yandan hayatı kendisine zindan eden Taci'yi Bir yandan da Nalan'ı diğer yandan da diğerlerini düşünüyordur Ve su istemek için zindancı başını çağırır Zindancı başı Zindancı başı Lan abi, zindancı başı zindancıbaşı! Boşuna bağırma evlat. Zindancıbaşı hem kör hem de sağır gider Niye ama böyle birinden nasıl başı olur? Başındaki adam Taci olursa olur. Zindancıbaşı Taci'nin akrabası. Torpille işe gelir. Yani balık baştan kokmuş evlat. Balık baştan kokmuş dediniz de aklıma geldi. Geçen bir balık gördüm başı kokmuştu ama yine de kokuyordu. Koktuktan sonra başını koparmışlardı öyle. Evet, haklısınız. Çok akıllı birine benziyorsunuz. Sizin gibi birinin bu zindanda ne işi olabilir? Ben yıllar önce Çift Has Paşa'nın faytoncusuydum. <gülüyor> ne Allah'ım? Demek demek Çift Haseki Paşa ha? Evet. Çift Has Eski Paşa. Faytoncusuyken konağın hizmetçisine aşık olmuştu. Derken gizlice evlendik ve o evliliğin meyvesi olarak bir erkek çocuğum oldu Yaşasaydı senin yaşlarında olacaktı Ya da senin yaşında olsaydı yaşayacaktı Bir gün paşa bunu öğrendi ve beni izinden attırdı 30 yıldır buradayım Dışarıda neler olup bitiyor bilmiyorum evlat Mesela dinozorlar hala yaşıyor mu? Gönül yazar yaşıyor mu? Asgari ücret ne oldu? Uzayda hayat var mı? ...bunların hiçbirini bilmiyorum. Peki sen niçin düştün buraya evlat? Niçin olacak? Başta çift Haseki Paşa ve işbirlikçileri olmak üzere... ...onun yandaşları ve tabii ki... ...Ortadoğu ve Balkanların... ...ve dahi yukarı Mezopotamya Ovası'nın... ...en uyuz adamı Taci yüzünden. Çift Haseki Paşa ve Taci he? ...onlarla uğraşan iflah olmaz evlat. Zaten iflah olan adam da... ...onlarla uğraşmaz. Sen öyle sen babalık... Onlar kiminle aşkı attığını bilmiyor Bir an önce buradan çıkmalı Ve tacı denen aşağılık adamdan İntikamımı almalıyım İyi de buradan ancak cesedin çıkar evlat Çünkü bugüne kadar buradan kaçabilen olmadı Zaten kaçabilen olsa da Cesedi kaçar Tünel kazıp kaçalım Çünkü mahpusluğun yüzde doksan kaçmaktır Kimse kaçmasın diye Zindanın altının her santimine Tünel açtılar Ve tüm tünellerin ucuda Taci denen uyuzun odasına çıkıyor. Zorluklar beni yıldıramaz. Unutmayınız ki uçurtmalar rüzgar gücüyle de değil, rüzgara karşı oldukları için yükselir. Biz de duvarlara tünel kazalım. Duvarların kaya yapısını inceledim. Duvarlar sert, kirli ve tortullu. Mermer kayalardan oluşuyor. Yer yer magmatik kayalarda granitsel dokular da var. 30 yıldır kazıyorum, daha daha iki santimlik lip kazabildin Taci geliyor Konuyu değiştirelim ee, ee Zindanı nasıl buldun evlat Yakında klima da takılacakmış Vallahi çok hoş Bu F tipi zindanlar harika olmuş İnsan evinde mi zindanda mı anlamıyor Dışarı çıkınca söyleyeceğim Herkes ailecek gelsin diyeceğim Ooo Talat bey F tipi nasıl buldun hoş Baş, değil mi Hoş e, Zindanımı hoş bulsan ne olur, bulmasan ne olur. Önemli olan gönüller bir olsun. ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Talat'ta esrarengiz yabancı tam kaçış planlarını konuşurken Taci gelir ve planları alt üst olur. Tam da yerinde gelmiştir Taci. Talat zindandan kaçabilecek mi? Zindandaki esrarengiz yabancı ne kadar yabancı? Bu yabancı, yabancı dil biliyor mu? Ve Ömerciğin bu yabancıyla ne ilgisi var? Hepsi gelecek bölümümüzde.